Bölüm 338 Namazda eli böyüre koymanın mekruh oluşu. Hadis 1754 Ebu Hureyreden Allah'undan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda elin böyüre konulmasını yasaklamıştır.